875. konu. Hazreti Peygamber'in Kahşe kızı Zeynep validemizle evlenmesi. Zeyd bin Haris Hazreti Zeynep'i boşamıştı. Onun iddeti tamamlandığında Hazreti Peygamber, "Zeyt, e, Zeynep'e git ve benim kendisine evlenme teklif ettiğimi söyle." buyurdular. Zeyd bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Evine vardığımda Zeynep hamur yoğurmaktaydı.